728. Konu, Hazreti Peygamberin Ebu Zer el-Gıfari'ye başkana saygı konusunda tavsiyede bulunması, Ebu Zer el-Gıfari Hazreti Peygamber'e hizmet eder, yaptığı hizmet bittikten sonra da mescide giderdi, onun evi mescitti, orada yatıp kalkıyordu, bir gece Hazreti Peygamber mescide çıktı, orada toprak üzerinde uyumuş olan Ebu Zerri gördü, ayağı ile dokunarak onu uyandırdı, Ebu Zer kalkıp oturdu, Hz. Peygamber ona, niçin burada uyuyorsun, dedi. Ebu Zer de, ey Allah'ın Rasulü, nerede uyuyayım, benim mescitten başka evim yok ki, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun yanına oturdu ve, seni mescide koymayacak olurlarsa ne yapacaksın, diye sordu. Ebu Zer ise, Şam'a gideceğim, çünkü orası hicret ve mahşer yurdudur, peygamberler diyarıdır. Oraya yerleşip onlardan biri olacağım, dedi. Hazreti Peygamber ona, peki seni Şam'dan da çıkaracak olurlarsa o zaman ne yapacaksın, diye sordu. Ebu Zer bu soruya, yine buraya döner ve bu mescidi kendime eve dinirim, karşılığını verdi. Hazreti Peygamber üçüncü defa olarak, bu kez de müsaade etmeyecek olurlarsa, dedi. O zaman Ebu Zer, kılıcımı çeker, ölünceye dek çarpışırdım, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun sırtını sıvazlayıp gülümseyerek, sana bundan daha hayırlısını haber vereyim mi, buyurdular. Ebu Zer de, evet ey Allah'ın Rasulü, anam babam sana feda olsun, dedi. Hazreti Peygamber de ona, seni nereye sürüklerlerse orada kalır, nereye sevk edecek olurlarsa oraya gidersin, bana kavuşana dek de bu şekilde idare edersin, dediler.